Meu voto. Mithat Sancer'le hayat, hukuk ve siyaset üzerine konuşmalar. Günaydın Mithat. Günaydın. Günaydın Mithat Bey. Günaydın. Evet, bu Güler Ayman, bir gün ayman Güler'in konuşmasından terste söyledim. Bir gün ayman Güler'in konuşmasından olduğun için fark etmez. Evet. <gülüyor> o, ters, bu, o da tartışılır ya oldukça düz de sayılır. Evet çok yani bir bakıma beklenebilen bir bakıma da asla kabul edilemeyecek durumu olan bir tuhaf durum. Evet, onun üzerinden gidelim. Kılıçdaroğlu'nun ve başka kişilerin, yetkililerin de partililerin de konuşmaları var bu konuda. Ve bir tozdan, dumandan Kolay kolay görünmeyen bir şey var. Benim dikkatimi, bizim dikkatimizi şu çekti demin okudukta. Yani mesela gazetelerde şöyle veriyorlar. Kılıçdaroğlu'ndan sert gönderme. Güler'i sert bir dille eleştirdi. Muharrem İnce'den Tanrı Kulu'ya sert yanıt. Sert bir cevap verdi. Kışanaktan Gül Ayman Güler'e sert tepki diye. Üç tane böyle başlık var. mülayim Mülayemet isteniyor. Evet. evet şimdi bunun üzerinde senin yorumlarını alabilir miyiz? E tabi şeyden başlayabiliriz ee, yani Kılıçdaroğlu gerçekten sert bir gönderme mi yaptı evet. bir Gülayman e, bence değil. Ben ee, de baktım göremedim doğru Ya ben tüm konuşmayı dinledim e, canlı olarak. Bekledim ne diyecek diye gerçekten bir gönderme sert bir gönderme açık bir uyarı net bir mesafe gelecek mi diye ama gelmedi zaten CHP içinde de tırnak içinde yenilikçi diye nitelenen grupta da bir hayal kırıklığı ve bir kızgınlık olduğunu biliyorum. Dolayısıyla öyle sert bir gönderme falan yok. Zaten baştan sona dinlediğimizde havasında Bülgül Ayman hedef olduğu bir ton görülmüyor. CHP bununla yüzleşmeye hazır değil anlaşılan. Kılıçdaroğlu dengeleri kendince korumaya çalışacak. Öyle anlaşılıyor bu tavrında devam edecek. Ancak burada bir... Denge olduğunu söylemek de zor. Yani Kılıçdaroğlu'nun bir denge kurduğunu araya ciddi bir mesafe koyarak bir yeni politika hattı işaret ettiğini ya da yeni hattı koruyacağına işaret ettiğini söylemek zor. Daha doğrusu mümkün değil. Çünkü açık bir şekilde Birgül Ayman Güler'in bu sözlerinin yanlış anlaşıldığını, medya tarafından çarpıtıldığını söylüyor. Yani sözlerin kendisinde bir sorun yok. Asıl bunlar yanlış anlaşıldı diyor. İkincisi bu ana dilinde savunma hakkı ile ilgili kanun değişikliğini değerlendirirken de orada Türkiye'ye, değil de Türk dere bir gömderma var yani e, yurt dışında yaşayan ve Türkçeyi bilmeyen Türklerin e, ülkeye geldiklerinde e, işte iyi daha iyi bildikleri bir dilde savma yapmaları için bu tasarıyı. Ee, ilk başta destek verdiklerini söyledi ee, Dolayısıyla burada e, kültürel kimlik haklarını ülke içinde tanımayı yönelik bir adım anlamında destek verdiklerine dair bir e, beyan söz konusu değil yani mesille kült sorunun bir parçası olarak kabul etmediğini ima ediyor bir defa Bu da büyük bir sorun oluşturuyor çünkü daha önceki konuşmalarında farklı şeyler söylüyordu. Yani bu düzenlemeyi Türkiye'de Kürt sorununa bir katkı olarak değerlendirdiklerine yönelik açıklamaları vardı Kılıçdaroğlu'nun. Şimdi ise böyle yapmıyor. Üçüncüsü eşitliğe vurgu yapıyor ama eski millet ulus tanımı bu bildiğimiz Atatürk milliyetçiliği çerçevesinde aynı vurguyla konuşmada yer almaya devam ediyor bir defa. Yani o anlayıştan vazgeçmediğini de en azından farklı bir vatandaşlık anlayışını bir anayasal vatandaşlık hani çok söz edilen anayasal vatandaşlık anlayışını savunacağına dair de bir E, beyan yok orada evet, e, ibare, ibare bile yok. Yani. İbare yok. Yani He. sonuçta bu üçünü bir araya topladığımızda e, bütünüyle e, ülkek ve e, milliyetçiliği e, 1930'ların e, kurgusundan çok da farklı olmayan bir şekilde e, devam ettireceğini görüyoruz. Aslında bu devam ettirir mi ettirmez mi bilmiyorum bu politikayı ama en azından bu aşamada bu ırkçı unsurlar içeren millet tanımına karşı bir mesafe koymadı. Üstelik tabii ortada çok da vahim bir durum varken bunu yapamadı. Vahim durumdan kastım da şu, ilk defa bu kadar açık bir şekilde parti içinden biri çıkıp çok, doğru, çok, çok doğrudan, hani bu Kürtler Türklerin eşit olamayacağını söylüyor. Irkçı unsurların 30'lardan ve kıtlardan itibaren bu kadar açık bir şekilde mecliste ifade edildiğini, dile getirildiğini E doğrusu ben hatırlamıyorum. Varsa da bu kadar tartışma yaratmamıştır. Kamuoyuna bu kadar mal olmamıştır. Evet, Şimdi... Ben de bunu biz de bunu hem Ali Bilge ile hem de Ahmet İmsalle de konuşurken aynı şekilde yani benzer yakın şeyler söylenmiş olabileceğini ama bunun bu noktaya kadar bu, bu, bu kadar açık net bir şekilde naif diyebileceğim bir şekilde savunulduğunu pek hatırlamadığımızı söyledik. Evet. Yani. E, burada o zaman hani e, ayna tam burnunun dibine tutulmuşken Kılıçdaroğlu'nun Bununla yüzleşmekten kaçması, bununla yüzleşmeye cesaret edememesi altı çizilmesi gereken bir noktadır. Ee, sırarla üzerinde durulması gereken bir noktadır. Şüphesiz bu e, hani ayrımcı ırkçı millet anlayışının, ulus anlayışının yaygınlığı e, sadece CHP tabanıyla ve CHP'deki ulusalcılarla sınırlı değil. Bu anlayış on yıllardır e, milli eğitim aracılığıyla, e, diğer kamu iletişim e, araçlarıyla zaten Türkiye toplumuna bir şekilde zerk ediliyor ve oldukça da kuvvetli bir yer edindiğini Sanıyorum yani e, sıradan konuşmalarda da e, hani milliyetçiliği biraz demokrat sosla pazarlamak isteyenler açıkça ya herkes eşittir burada Türk işte bir etnik grubu ifade etmiyor e, daha çok bir şemsiye bir çatıyı ifade ediyor gibi sözler sarf ediyorlar. Oysa e, tabi bu anlayış çoktan çöktü. Neden çöktüğünü de ayrıca tabi konuşmamız gerekiyor. Yani çöktü diyoruz ama nasıl? E, bir defa e, bu ırkçılığın köklerine de biraz daha e, işaret değinmek gerekir galiba. E, hani 1930'lar Türkiye'de tek partinin kuruluş sürecidir. Bunu biliyoruz. 1930'larda e, işte Türk Tarih Kurumu'nun öncüsü olan Kurum oluşturuyor, Türk tarih tezi e, inşa ediliyor. Ardından e, güneş dil teorisi ve bunu işlemek üzere e, Türk Dil Kurumu'nun öncüsü olan kurum kuruluyor. <gülüyor> Bütün bunlar e, sistematik bir biçimde e, bir e, yeni ulus inşa çabaları e, olarak karşımıza çıkıyor. Yani böyle bir çerçeve var, böyle bir proje var. 1930'ların e, kaynaklarını e, Azıcık bilen bir kişi o dönemde e, ırkçılığın hiç de o kadar e, e, masum, örtülü, yumuşak bir e, üslupla yürütülmediğini de görüyor. Evet, yani, meta, e, Mithat tabii. mesela araya girebilir miyim? Tabii ki. Bir yazında da e, altını çizdiğin çok önemli bence de bir husus var. 1930'lar dendiği zaman Türkiye'de maalesef e, ders kitaplarında hatta üniversitelerde dahi Okutulmayan nazizm dönemi, nazizm ve faşizm dönemi Avrupa'nın ve dünyanın gördüğü en korkunç aslında yok etme kampanyası. Yani toptan ırkların yok edilmesine giden yolun en önemli temellerinin atıldığı yıllardan bahsediyoruz. Yani Yahudilerin, Çingenelerin ve diğer fikirleri beğenilmeyen ırk, temeli olmasa bile fikri olarak da bütün insanların yok edildiği, topluca yok edildiği bir dönemden bahsediyoruz. Onu eee evet, mi yani sadece insanların e, doğuştan sahip oldukları bazı hastet ve melekelerle ayakta kalması, diğerlerinin de yok edilmesi gereken bir sistemden bahsediyoruz. Şimdi o zaman ırçı değilim, bilimselim falan demesi bir günahının çok tuhaf yani. E, tuhaf aslında anakronik Ee, yani o kadar ilken ki ve evet. o kadar zavallıcak ki e, sanki yeni bir şeymiş gibi sunuyor bir de bunu ve bilimselikten söz ediyor. <gülüyor> Bu aslında çok tipik bir şekilde zihniyeti ve ruh halini ortaya evet. koyuyor. Şimdi bakın e, Recep Peker e, CHP'nin genel sekreteri ve en önemli isimlerinden biri, tek parti e, sisteminin ve ideolojisinin kurulmasında da ne kadar büyük pay olduğunu e, hani Türkiye'nin yakın tarihini bilenler de. İyi biliyor. Yani o dönemi... E, ...tanıyanlar iyi biliyor. Onun kaç kere... E, ...Nasyonal Sosyalizme... ...övgüler içeren yazıları var kaç tane. Yani nasyonal Sosyalizm... ...dedikleri işte senin biraz önce söylediğin... ...o Nazi yönetimine... E, ...sempati... E, ...hiç saklanmıyor ki 30'larda zaten... ırkçılığa ırkçılığa da büyük bir yakınlık var. Sadece nazizme değil, otoriter sisteme, faşizme yani Mussolini'ye, Mussolini'nin büyük bir devlet adamı olduğuna, nasyonal sosyalizmin bir millet kurmak için çok sağlam bir ideoloji sunduğuna dair bir sürü beyan var o dönemde. Hatta ziyaretler de var, insan da yetkilileri de gönderip inceletiyorlar rejimleri de yanılmıyorsa. Öyle tabii, yani o dönem dediğim gibi bir ulus kurma dönemi, bir millet kurma ve Türk milleti kuruluyor, tarih tezi kuruluyor. Şimdi herkesi kapsayan bir tez oluşturduklarını iddia ediyorlar ama bu sadece hukuki metinlerde, metinlerde sınırlı kalıyor. Mesela 1924 Anayasası'nda işte vatandaşlık bağına bir vurgu yapıldığını görüyoruz ama... O vatandaşlık bağı da bir etnik gönderme ile kuruluyor. Yani Türk ıtlak olunur yani Türk sayılır diyor. Evet. Devlete vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türk sayılır falan. Ama Türk sayma zaten kendi başına bir gönderme. Buna rağmen orada vatandaşlık bağının çıktığını iddia ediyor ulusalcılar ya da Kemalistler. Ancak o dönemde bu hukuki metinlerin altyapısını oluşturan Diğer metinlere ve uygulamalara baktığımızda Türk denen şeyin aslında bir etnik topluluk olduğunu da anlıyoruz. E zaten 1925'te Takrir-i Sükun Kanunu ile birlikte korkunç bir baskı var, çok yoğun bir asimilasyon var. Sadece asimilasyon değil, hani biraz itiraz eden özellikle Kürtler tabii, itiraz eden Kürtlerin çok sert yöntemlerle bastırılması söz konusu. İşte Şişecik sahili yanından dersime kadar geliyoruz. E, orada e, raporlar var, işte e, hani bölge güneydoğu raporları, hani bugün Kürt raporları. diye andığımız raporlar var. Devletin en üst düzeyde hazırlattığı çok önemli isimlerinin çalışmalarından oluşan raporlar var ve orada da Türklerin aslında Türk olmadığını kabul ediyorlar, çok açık bir şekilde söylüyorlar ve bunların da Türkleştirilmeleri gerektiğini iddia ediyorlar. Şimdi bütün bunlara baktığımızda bir Ayman Güler'in nasıl böyle bir soy ulusalcı, ırkçı bir zihniyetten beslendiğini çok rahat görebiliriz. Peki asıl sorduğum soru bu zaten, şimdi benim yazımda da sorduğum soru ve evet. sorulması gereken soru bu. Neden ulusalcılar şimdi bu kadar büyük bir infial yaşıyorlar ve bu kadar sert, çıplak bir çıkışla o kökleri sahiplenip savunuyorlar, dile getiriyorlar? Ben bunun mantığını işte yazısına kurmaya çalıştım. Burada da kısaca özetleyeyim okumayanlar için. Ee, bir defa ilk kez bu 30 yıldır ilk kez yani PKK'nın silahlı eylemlere başlamasından bu yana ilk kez sistematik bir çözüm süreci ciddi bir biçimde ufukta görünüyor. Ufukta görünmenin ötesinde bayağı somut işaretlerle yürüyor. Şimdi burada e, öyle bir e, süreç başladığında... Ee, olacak şey de belli. Yani e, kültürel hakları tanınmak zorunda. Eğer bir çözümden söz edeceksek, eğer demokratik çözümden söz edeceksek, barışçıl çözümden söz edeceksek yani imha vesaire değilse amaç. Ve evet. e, bundan da vazgeçildiği belli. Bay, şey, başta ama, ana dil hakkı olmak e, tabii, üzere bütün o, kültürel hakları e, tabii, dil hakları çok çeşitli düzeylerde dil hakları tanınacak. Tamam, TRT Şeş kuruldu, şu oldu, bu oldu ama bugüne kadar 10 yıldır yapılan düzenlemeler sistematik değil palyatif diyebileceğimiz yani parçalı dağınık ve duruma durumun icaplarına göre yapılan düzenlemelerdi. bir kısmı Avrupa Birliği'ne uyum süreci çerçevesinde yapılmıştı bir kısmı da işte çeşitli dönemlerde farklı sahiplerde yapıldı resmi güvenceli bir tanıma politikası olmadığını söyleyeyim Yani TRT ŞEŞ dahil hiçbir e, dil e, adımı, dil haklarıyla ilgili adım sağlam güvencelere bağlı değil henüz Türkiye'de. Yani ne olur ne olmaz ileride geri almamız gerekebilir. Onun için esnek bir güvence sistemiyle tanıyalım şeklinde bir yaklaşım söz konusu. Ama şimdi öyle değil. Şimdi görünen o ki e, bir çözüm süreci var ve bu çözüm süreci de e, dil hakları başta olmak üzere bir sürü hakkın tanınmasıyla ilerleyecek bunun da en önemli işareti ilk adımı diyebileceğimiz bu yeni sürecin ilk adımı diyebileceğimiz düzenleme ana dilinde savunma hakkıydı ana dilinde savunma hakkı diye kabul edilen kanun değişikliğine baktığımızda aslında oldukça mütevazı ve zayıf bir tanıma söz konusu olduğunu görürüz Evrensel standartlara baktığımızda burada tanınan şeyin öyle önemli bir e, adım olmadığı çok rahat görünür. Hatta bana sorarsanız, ya sadece bana değil bunu savunan başkaları da var. Zaten Lozan'da 39. maddede tanınmış olan hakkın bu sefer bir kanunla açıkça bir söz konusu. Üstelik bana göre yine Lozan'dan daha geri. Yani aslında Lozan'da var olan bir hak. Ve Lozan'da iç hukukun bir parçası sonuçta. Yani bu hak bence hukuken vardı. Buna rağmen, yani bu bütün açıklığına rağmen, ne kadar zayıf olduğu, aslında yeni bir şey getirmediği, var olan bir hakkın kullanımını sağlamayı, o da sınırlı bir çerçevede, hedeflediği ya da öyle bir sonuç doğuracağı ortadayken neden bu kadar büyük bir tepki gösteriyorlar? Sorusu önemli işte. O zaman e, burada başka bir şey var. E, burada bir e, hani hakim millet imtiyazını e, tek parti sisteminin unsuru olarak direği olarak kaybedecek olmalarına dair öngörü ve korku belirleyici rol oynuyor. ulusalcılar böyle bir korkuyla yaşıyorlar. Güney Afrika örneğini de onun için veriyorum evet. ee, ve hep soruyorum yani Güney Afrika örneği e, biraz farklı bir örnek elbette orada beyazların e, bir çözüm halinde yani sistemin dönüşümü halinde e, imtiyazlarını çok ciddi imtiyazlarını kaybedecekleri ortadaydı. Yani çünkü bir apartheid rejimi vardı açıkça ırk ayrımına dayalı bir hukuksal sosyal siyasal sistem vardı. Ve bunun da tabii ki e, faydası e, esas olarak esas olarak değil, tamamen beyazlaraydı. Şimdi e, ırkçı tasfiye edileceği ses konusu o, olunca, tasfiye edilmesi söz konusu olunca bu imtiyazları kaybedecekleri gördüler ve e, başka bir korku ona kapladı beyazları. O korku da e, şimdi çoğunluğu oluşturan siyahların yönetimi almaları durumunda beyazlara e, bir tür kefaret ödet, ödettireceklerdi. Onlardan intikam alacakları, onları köleleştirecekleri gibi bir korkuydu. Topraklarından kovacakları, kendilerine saldıracakları falan. Şimdi bu korkuyu ciddiye alabilirsiniz elbette. O nedenle Mandela çözüm sürecindeki en büyük enerjisini Beyazlar'ın bu korkusunu ortadan kaldırmaya ayırdı. Yani bu korkunun temelsiz olduğunu anlatmak için çok fazla uğraştı. siyahları e, ikna etmesi gerekiyordu aslında çünkü e, yumuşak bir geçiş öngörüyordu e, bir yönetimi paylaşma öngörüyordu öyle de oldu e, bunu da siyahların bir kısmı istemiyordu siyahlar e, tamamen kendilerinin egemen olmalarını istiyordu istiyorlardı e, buna rağmen Mandela asıl öncelikle beyazları ikna edeyim bu korkuyu gidereyim istedim neyse demek istediğim gelmek istediğim nokta şu Bu kadar açık bir şekilde bir imtiyaz kaybı yaşayacakları korkusuyla hareket ediyorlardı beyazlar ve o nedenle de ayaklandı. Ayaklandılar derken bütün beyazlar değil, beyazların içinde çok net ırkçı olanlar var, olmayanlar var. Bu ırkçı beyazlar silahlı örgütler kurdular, silahlı eylemler yaptılar ve bu silahlı eylemlerde de çok fazla sıkıntı yaşandı. Sonra e, siyahların bir kısmını e, başka türlü e, anlaşmalarına kışkırtıp iç savaşı teşvik ettiler. Siyahlar arası iç savaşı da teşvik evet, yani ettiler. Yani Mandela'nın hatta manevi evladı saydığı kişiyi de öldürdü, öldürdüler. Öldürdüler tabii. Evet, o, evet. Daha önce de konuşmuştuk. Evet, konuştuk. Evet. Ee, şimdi e, Türkiye'de ise beyaz Türklerin Böyle bir korkuları neden var? Bunu anlamak kolay değil aslında. Bir yandan kolay bir yandan değil. Çünkü bir dönüşüm olduğunda burada Türklerden bir imtiyaz alınmayacak. Soğut herhangi bir imtiyaz kaybı yaşanmayacak Türkler için. Hak, sadece Kürtlerin hakları tanınacak. Yani belli haklardan yoksun kalmış Türkler biraz daha eşit hale gelecekler Türklerle. Ee, yoksa e, Hani Türk diliye saklanmayacak Ya da Türk dili işte seçimlik olmayacak e, Ne bileyim Türklere e, Burada e, asimilasyon Veya başka politikalar uygulanmayacak Buna rağmen bu korku Neden? Bu korkunun temeli işte Cumhuriyet'in sahibi Ve ülkenin e, esas Hakimi olma bu toprakların Esas hakimi olma Duygusunu yitiriyor olmalarıdır e, Burada bu, bu duygu Bir şeyde yitirmişlerdi biliyoruz. E, vesayet sistemi çözülürken e, dışlanan diğer toplum kesimi yani muhafazakar Müslüman e, mütedeyim kesim e, eşit hale gelince gene büyük bir infial yaşamışlardı. Ve darbe hazırlıklarına dahi başlamışlardı biliyoruz. Şimdi diğer imtiyaz saydıkları bir e, alanda e, bir e, şeyle dönüşümle karşı karşıya kalıyorlar. Bunu da kaybedeceklerini. Yani o Türklük e, imtiyazını, Türklük üzerinden kurdukları zihinsel siyasal imtiyazı e, kaybedeceklerini düşünüyorlar. Kaybetme psikolojisi, yenilgi psikolojisi saldırganlık yaratabiliyor Eğer gerçekten eşitlikçi, demokrat bir zihniyete sahip değilseniz saldırgan bir e, pozisyona çok kolay gidebiliyorsunuz. Ve burada da kendi üstünlüğünüzü diğer grubun aşağı e, niteliklere sahip olduğunu iddia ederek sürdürmeye çalışıyorsunuz. E, şimdi bilgi Ayman sözleri e, bu ruh halini yansıtıyor ve CHP bununla yüzleşemiyor. Yüzleşemeyince de ne olacak sorusu geliyor. Evet yani onu bir de e, Cumhuriyet Halk Partisi içinde yalnız olmadı şüphesiz e, hatta Yok bence parti grubunun, parti grubunun çoğunluğu böyle düşünüyor. Evet, Onun alkışlamalarından önce. da gösteriyor. E, ayrıca parti grubunu tanıyanlar da bilir, CHP'yi takip edenler bilir, öyledir. Parti meclisinde çoğunluk olduklarını sanmıyorum. E, MYK'da ise güçler eşit görünüyor ama... Kılıçdaroğlu'nun ağırlığı nereye koyacağı önemliydi ve şu anki e, tabloda bu ağırlığı ulusalcılardan yana koymuş görünüyor şimdi bundan sonra tabi e, bu, bu e, böyle devam ederse CHP Türkiye için ciddi bir sıkıntı olacak CHP için sıkıntı olacak Türkiye içinde sıkıntı olacak e, asıl tehlike e, geleneksel milliyetçilerden Gelmiyor bana sorarsanız. Yani e, MHP değil en büyük tehlike. MHP ile e, sembolleşen taban değil. CHP ve CHP'nin simgelediği taban daha önemli. Onların yarat yaratacağı sıkıntılar süreç ilerledikçe daha da büyüyebilir. Evet Alper Görmüş de yıllardır e, bu konu üzerinde bu tabanı layık ve şey böyle bir evet. Atatürk Milliyetçisi tabanın büyük etkisi üzerinde. Doğrudur epey. ama Alper'e katılmadığım bir nokta şu, orada hiçbir dönüşümün mümkün olmadığı gibi bir ima ya da bir kabul var sanki. Ben öyle düşünmüyorum. Yani bu hareketlenme çok ciddi çalkalanmalar yaratacaktır o tabanda da. Şu anda o taban bir taarruz halindedir, bir saldırı halindedir. Zaten açıkça da söylüyor. evet. Ya, Oksimoron bir cümle kurmuş kendisi, Alman evet, Güler evet. ve meşhur müdafa en iyi müdafa taarruzdur anlamına geliyor. Evet, şey yani söyledim. biz meşhur müdafaadayız ve saldırıya geçeceğiz evet. falan gibi bir şey söylüyor. Şimdi e, CHP çalkalanacak, bölünür mü bölünmez mi bilmiyorum ama eğer ulusalcılardan yana ağırlığını arttırırsa ve bu e, dil hakim olursa partide, parti de parti. ciddi bir biçimde kaynayacak. Bu kesin. E, tabii eğer e, ulusalcılar karşı net tavır alırsa bu sefer ulusalcıların partiden kopma ihtimali var. Ben açık söyleyeyim. E, CHP bu iki kanadı bir arada e, götürebilecek bir beceriye e, ve imkana çok sahip görünmüyor. Becerinin ötesinde bir imkan meselesi var. Yani bu iki kanat bir arada e, zor yürür. E, süreç Yani çözüm süreci derinleştikçe aralarındaki mesafe ve çelişki daha da netleşecek ve sertleşecek. Böyle olunca CHP'yi bekleyen şey bir bölünme bana göre. Ve bu bölünmenin de nasıl olacağı yani kimlerin gideceği önemli. Ulusalcılar giderse ben partinin yenilikçi demokrat bir tabağında, zeminde daha çok büyüyebileceğine inanıyorum. Alper'den farklı. Evet olarak. Alper ee, Eğer ulusalcılar e, hakim olursa e, parti %20 çıtasının altına düşecek ve e, Türkiye'de gerilimin temel kaynağı haline gelecek. Tıpkı e, Baykal döneminde olduğu gibi. Baykalın e, habur'a karşı çıkışını hatırlayalım ve hükümet çevrelerinin e, defalarca söylediği bir sözü burada tekrarlayalım ya yani onu da hatırlatalım. E, Habur süreci, haburla noktalarına süreçte en büyük e, korkumuz, en büyük tedirginliğimiz Baykalın e, CHP'siydi diyorlar ve Baykalın muhalefeti, muha e, hükümeti fazlasıyla. Ürkek, ürkütmüş ve tedirgin etmişti. Şimdi aynı politikayı CHP Kılıçdaroğlu yönetiminde sürdürürse çözüm sürecinde çok daha büyük gerilimler yaşayacağımızı düşünüyorum. Umarım böyle olmaz ama İşaretler şimdilik o yönde. Evet, ben burada tabii süreyi de bitirdik ama evet. belki çerçeveyi ileride tekrar tartışmak üzere ben bir ufak şey daha çerçeveyi hı hı. genişletmek için söylemek istiyorum. Bunun dünya boyutu, global boyutta da ilginç uzantıları var. Yani iki şey var elimizde. Birisi Avrupa Birliği içinde iç işleri durumunda olan Cecilia Malstrom'un yaptığı bir açıklama vardı. Irkçılık tavan yapmış durumda. Avrupa Birliği içinde bütün partiler Doğru. müthiş şeyler yaptı diyor. parlamento yani, giriş şekilleri. Parlamento'da Bir de aynı şekilde Amerika Birleşik Devletleri'nde de artık tamamen zıvanadan çıkmış görünen sağ, yani herhangi bir rasyonaliteyi dışarıda bırakmış olan sağ siyaset, onlar da artık Ku Klux Klan da dahil olmak üzere bütün tarihi yeniden yazıp, İç savaş dönemindeki e, insanları, katilleri de kahramanlaştırarak yeni bir ırkçılığın temellerini atı, atıyorlar diye de... E, İtalya'da Berlusko'nun evet, son çıkışını ekleyelim. Ben buna şu cümleyi ekleyeyim mi bitirelim isterseniz. Lütfen. Yeni ırkçılık e, eski dönemdeki ırkçılıktan farklı olarak orta sınıflara daha fazla dayanıyor. Yani bir beyaz ırkçılığı söz konusu. Ve bu beyaz ırkçılığı da imtiyaz kaybı korkusundan besleniyor büyük ölçüde. Orta sınıfların globalleşme sürecinde erimesi ya da güvenceli konumlarını yitirmeleri onları irrasyonel işte ideolojilerden en önemlisi olarak bildiğimiz ırkçılığa sürüklüyor. Evet yani bunu belki de daha etraflayacak. Ve Türkiye'de de bu tabanın yani o tabanların akrabası Beyaz Türkler. Evet, aynen öyle. Bunu e, ileride bu çerçeve içinde bir tekrar ele Tek el almamız gerçekten, yarar var. çünkü çok iyi hatırlattın abi. E, hani e, ırkçılığın sadece Kürt sorunundan ibaret bir boyu e, Kürt sorunuyla sınırlı olmayabileceğini. başka boyutları da içerebileceğini hatırlatmış oldum. Bu karşılaştırmaları ve etkileşimleri ne kadar olabileceğini başka programda tartışırız. Tamam. Çok teşekkürler. Allah, ben teşekkür ederim. İyi günler. Mevoto. Hayat, Hukuk ve Siyaset üzerine konuşmalar. Açık Radyo program destekçisi olun.